Saflığın huku birinci dua etmek istersem, vücudumu abdest ile arındırmalı ve elbisemi ve dualarımın yerine arındırmalıyım. O zaman bu duanın geçerliliği için koşullardan biridir.